Bildiğimiz ekonominin sonu, Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi, hoş geldin. Günaydın, hoş buldum. Günaydın, hoş geldin. Bugün Fikret yok. Bugün Fikret yok. Ee, bir takım başka sorumluluklarını <gülüyor> yerine getirmek için katılamadı. Ee, ben ama... Top sende. Top bende. <gülüyor> Şimdi bir hatırlatma yapalım. Ee, bir süredir müştereklerden bahsediyoruz zaten. Ee, ve müştereklere özel, özellikle de akademik literatür içinde müşterekler nasıl tartışılmış... Ee, ...bundan bahsetmeye başladık. Önce Hardin, sonra Eynir Ostrom'dan. En son programda da... <gülüyor> ...zaten Paris'te kopya bir devam ettiği için... E, ...biraz atmosfer konusunda... ...Hardin ve Ostrom... ...atmosfer ve iklim müşterekleri... ...konusunda ne derdi? ...gibi bir program yapmıştık. E, şimdi bugün... ...artık e, bu Hardin'leri, Ostrom'ları... ...iktisatçıları... <gülüyor> ...anakım iktisatçıları bir tarafa bırakıp... ...aslında müşterekler üzerine... E, Hardin 1968 makalesi, bundan yıllar yıllar önce yazmaya başlamış olan e, başka bir düşünce e, insanından bahsetmeye başlayacağız. O da Marx. E, Karl Marx ve Marx'ın e, motive ettiği, ilham verdiği müşterekler üzerine bir yazın var. <gülüyor> hem daha eski hem daha köklü hem de e, analitik olarak çok daha farklı bir boyutuna. Müştereklerin e, aslında odaklanan bir yazın e, Ve zaten <gülüyor> baktığınız zaman müştereklerle ilgili bir şeyler yazan ya da tartışanlar... ...eğer Hardin-Ostrom çizgisinden başladıysa tartışmaya için, işin içine Marks'ı pek getirmiyorlar. Yani bunlar böyle çok birbirinden farklı aslında ya, e, yazınlar gibi genellikle görülüyor. <gülüyor> Ama Marks... Ve Marx tarafından yani Marxçı, Marksist ya da Marksçı yaklaşımlara e, baktığımız zaman ...Marx Kapital'in ilk cildinin <gülüyor> son kısmında e, özellikle müştereklerden bahsediyor e, ve o kısmında da, da e, şey nasıl diyeyim ilkel birikimin e, görünürdeki gizemi gibi bir e, bir şey. Ee, bir e, başlık ee, ve o bölümde Marx'ın ele aldığı sorunsal aslında e, sermaye birikiminin yani kapitalist sermaye birikiminin fabrikalarda e, üretim süreci içinde olan sermaye birikiminin emek su yoluyla olan sermaye birikiminin ki buna terim olarak iktisadi birikim e, adını veriyor evet. ee, bunun olabilmesi için varsaydığı aslında bütün o e, kapitalin birinci birikim e, cildinin o kısmına kadar varsaydı şey bir sermayenin olması, yani üretim araçlarının özel mülkiyet altında olması. İkincisi de üretim araçlarına sahip olmayan, bu yüzden de emek gücünü satmak zorunda kalacak olan mülksüzleşmiş e, ve prangalarından <gülüyor> özgürleşmiş bir emek e, emekçi grubunun varlığı. E, ve Mark zaten bu bölüme, ilkel birikim bölümüne, yani ben bunları varsaydım ama yani bunların nasıl oluştuğunu şu ana kadar tartışmadım. Bunu tartışmak için de tarihsel bir bakış açısı lazım diyerek hı hı. E, İngiltere'de e, 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın ortalarında başlayan çitleme hareketlerine odaklanıyor. <gülüyor> çitleme hareketleri ne demek? No, e, enclosure. Dedikleri. enclosure e, değil mi? E, aynen. Hatta e, işte o zaman İngiltere'de bu çitlemelere dair çıkan yasaların adları acts of enclosure ya da i ile yazılıyor aslında ama yani sonuç olarak terim olarak enclosure terimi oturuyor Türkçe'ye de e, çitlemeler olarak aslında çevrilmiş ve e, Türkçe'deki kelime aslında güzel çünkü o fizikselliğini de veriyor hakikaten ne yapıldın o dönemde yani evet. resmen çitlerle Çit çevriliyor evet, evet. Özel mülk, burası benimdir, benimdir deyip özel Ortak mülkle müştereklere el koyuyor aynen yani. Yani onu e, anlamak için yani o dönemde bu çitlemelere kadar olan üretim e, özellikle kırsal üretim şu şekilde e, işte kırsal üreticilerin bir e, öz, ortak kullanabildikleri hem tarımsal alanlar var. Orayı beraber ekip buçuyorlar hem de özellikle İngiltere'de yine çok önemli bir şekilde önemli bir e, nasıl diyeyim geçim kaynağı sağlayan ya da geçim kaynaklarının önemli bir temelini oluşturan Başka ortak varlıklar da var. Ormanlar gibi, meralar gibi, sular gibi. Ve bu çitleme hareketleriyle başlayan şey aslında en başta daha bireysel olarak büyük toprak ağlarının, toprak lordlarının başlattığı. Ama daha sonra mesela ilk bunlar başladığında kilise falan çok karşı bu işe. Yani büyük toprak sahiplerinin çitlemelerine karşı e, duruş bildiren e, şeyler yapıyor yani o, o da toprak sahibi. Onu toprak sahibi aslında ama hala bir şey etik <gülüyor> çerçeve içinde hani bu bu kadar e, insanların geçim kaynaklarını incitip kar hırsıyla yapılmaması lazım bir geleneğe karşı çıkılması gibi e, yorumlayarak aslında en başta kral ve yani hani kralımsılar da karşı ee, yani orada da bir şekilde eski e, dominant sınıfla eski egemen sınıfla yeni çıkan egemen işte Burjuvazi'nin bir çatışması önce çitlemeler üzerinden oluyor evet. yani. Ee, ama daha sonra devlet de yani İngiltere kraliyeti da e, ve daha doğrusu parlamentosundan bunları yasallaştıran yasalar da çıkıyor. Ne oluyor? O dönemde ee, ...bir özellikle topraklıları, top, büyük toprak sahipleri koyun otlatmak için kullanmak... ...ve koyunun yününü e, o sırada aslında çıkmaya başlayan, e, palazlanmaya başlayan tekstil endüstrisinde e, girdi olarak satmak çok karlı bir e, iş olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de büyük toprak sahipleri artık ortak kullanımda olan ve ortak kullanımı aslında yasal, formal bir yasayla düzenlenmiş değil... Daha çok kullanım o zamana kadar tarihsel kullanım gelenekleriyle e, ve toplumsal ilişkilerle e, değerlenmiş olan, e, idare edilen ortak kullanımı yok ben tanımıyorum. Siz artık çıkın bu topraktan kullanamayacaksınız. Özellikle yoksul ve e, topraksız köylülere. E, ve burası benim özel mülkiyetim diye gerçekten fiziksel çitleme e, pratikleri. Aynen. Gasp olayı gibi bir şey. Yani gasp yani. Aynen gasp. <gülüyor> Toprak gaspı. Ee, zaten bu e, işte ilkel birikim adını vermesinin adı hem bir yandan e, bu kadar fiziksel bir gasp olması e, ikincisi bu birikimin işte bu iktisadi yollarla yapılmıyor olması. Yani hem o iktisadi birikimin kapitalizmin içindeki sermaye birikimin üretim sürecindeki birikimin öncesinde olması hem de Belli bir e, ilkel araçlar yani tamamen zor ve güce zorbalığa dayalı bir gasp ve birikim türü e, olması e, bu terimi kullanmasının dedim Marx'ın. E, ve sonuç olarak bu e, yani İngiltere'de kapitalizmin, sanayi kapitalizminin doğuşunun tam da temelinde aslında kökeninde ortak malların e, ortaklıktan çıkarıp zorla ve gasp edilerek e, sermaye haline getirmesi. yani O topraklar artık bir üretim aracı haline getiriliyor. E, bir ortak kullanım ve geçimli destekleme fonksiyonlarından e, koparılıyorlar. Bu böylece e, bir sermaye birikimini sağlamış oluyor. İkincisi de e, üretim araçlarından koparılmış o yüzden de emeğini satmak zorunda kalan bir emekçi grubunu oluşturuyor. Yani insanlar önceden kendileri ekip biçip e, hayatlarını idame ettirebileceklerken Şimdi o toprakla çalışamadıkları için gidip e, o, o şeyin toprak ağasının işte tekstili, e, tekstil için Yunus adlı tekstil fabrikasına gidip orada çalışmak zorunda kalıyorlar gibi çok basitleştirirsek. E, buna e, işte tekrarlamak gerekirse Marx'ın verdiği alt ilkel birikim. Daha sonra e, Marxist literatürde bu tür... E, Ortak malların kapitalizmin doğuşu ya da işte doğuşunu e, bir şekilde e, başlatabilmek için bu şekilde çitlenmesi devlet yoluyla, devlet eliyle genellikle de ya da devletin bir şekilde e, yolunu açarak e, genellikle uygulanırken bu terim ve bu, bu süreç e, dünyada başka yerlere bakılırken henüz kapitalizmin ee, ne bileyim ele geçirmediği coğrafyalarda ya da kapitalizmin öncesine ve kapitalizmin dışına özellikle de öncesine sanki öz, e, içkin bir süreçmiş gibi kullanılıyor. Adının da ilkel birikim olması sanki belli bir tarihsel dönemde oldu, bitti. Şu an olmaz. E, çünkü artık kapitalizm var ve iktisadi birikim var. Yani üretim içinden bir birikim var. Bu ...sürecin, ilker birikimi tekrar görebileceğimiz... ...tek yerler henüz kapitalizmin... ...tamamen ele geçirmediği yerlerdir. Ve e, oralarda gözlenebilir... ...bir süreçmiş gibi düşünülüyor. Ama bu... E, ...tabii her zaman böyle değil. Yani e, Marksist düşünürler... ...tarafından da her zaman böyle düşünülmese bile... ...en çok herhalde... ...1970'lerin sonu 80'lerle beraber... ...Neoliberalizmin... E, ...doğuşu diyelim. E, ve... Bununla beraber gelen ciddi özelleştirmeler ve yine ortak veya kamusal malların e, özel çıkarlara satılması ve sermaye birikiminin bu şekilde yine sağlanması sürecine, e, süreciyle beraber terim tekrar bir popülerlik kazanıyor diyebiliriz. Yine ben çok basitleştirdim tabii ama yani ilkel birikimin aslında belli bir döneme ya da belli bir coğrafyaya özel olmadığı, ve kapitalizmin içinde özellikle de kriz zamanlarında üretimi içinden ekonomik birikimin sağlanmadığı, sağlanamadığı kriz zamanlarında kullanıla geldiğini özellikle de vurgulayan ve popülerize eden belki David Harvey müksüzleştirme yoluyla birikim kavramını Biraz, e, ki, söyleyerek. Yani şeyde Bir ufacık parantez açmamı izin verirsen... ...bu Naomi yaptığımız kitabı üzerine... ...işte bu her şeyi değiştirir... Hı hı. ...Kapitalizm İklime Karşı adlı kitabını üzerinde konuşma yaparken... ...ilginç bir şey var kitapta da, onu da sorduk. Yani bu köleliğin... ...köle kullanımının kaldırılmasıyla yasal olarak... Hı hı. E, tazminat meselesinden bahsediyor tazminat deyince insanın aklına işte e, kölelere bunca yıllık emeğinin sömürülmesi karşısında tazminat verileceğini sanıyorsun öyle değil köle sahiplerine siz bu e, işte, üretimden eksi, eksik kaldınız diye çok yani İngiliz o zamanki İngiliz bütçesinin çok büyük bir kesim, yüzdesini kesim, şey yapan bir tazminat ödeniyor ve onlar da bu aldıkları parayla, bu ilkel birikimle e, kömüre yatırım yaparak işte e, endüstriyel kapitalizmini öyle kuruyorlar aslında. Çok aslında ilginç da, bir bağlantı evet. var yani. E, Bunu hiç bilmiyordum gerçekten ben, ben de. Ben de ilk defa e, Klein'in kitabında oku, okuyum e ve sordum. Bunun üzerinde... Tekrar Özgürlüğün bedeli lazım. böyle bir şey olmasa gerek. Ee, aslında bunu söylediğin iyi oldu Ömer abi. Çünkü ben de tam şeyden bahsedecektim. Şimdi mesela Harvey bunu çok e, yani işte özellikle yine İngiltere'ye bakarak ve Amerika'ya da bakarak ama yani İngiltere'de çok daha güçlü bir sosyal devlet ve o e, kamusal haklar e, ve kamu varlıklarının daha geniş olduğu bir alandan bahsediyoruz. Burada işte özelleştirmeleri, kamu iktisal teşekk teşekküllerinin satılmasını, bir takım mesela e, işte sosyal hakların e, ve sosyal güvencelerin e, budanması ve özelleştirmesi devlet tarafından artık karşılanmamasının hepsini bir mülksüzleştirme yoluyla birikim diyor. Ve mülksüzleştirme kelimesinin kullanması nedeninde aslında bunların kalitetif olarak ilkel birikimden, Marksın ilk kullandığı terimden çok da bir farkı yok... Ama ilkel kelimesi bunu sanki özellikle belli bir zaman dönemine özelmiş şeyi hissi yarattığı için... ...ben bunu kullanmayacağım, yüksüzleştirme yoluyla kullanacağım <gülüyor> diyor. Ve e, bir şeyin daha altını çizeyim. E, i̇lk başta David Harvey de ilk kullandığı zaman bunu neoliberalizmi anlatırken... ...sanki sermayenin sadece krize girdiği dönemlerde kullandığı bir stratejiymiş gibi anlatıyor. Daha sonra... Yine Marksist gelenekten e, gelen ve otonomist Marksistler e, ki burada da çok cuma adlı adamlar da işte mesela Franco e, kitabı ile ilgili de program olmuştu falan. Açık Radyo'nun bildiği bir damar otonomist Marksizm. Onlar kavramı alıp yani özellikle onların içinde bir grup kavramı alıp yani aslında e, bu hiç de yani illa da krizin içinde ya krize girdiği zaman kapitalizmin e, kullandığı bir strateji değil. Aslında bütün metasız e, piyasa ve devlet dolayımından özerk toplumsal üretim alanlarının hepsi müştereklerdir. Biz bunu böyle tanımlıyoruz. Dayanışma ve paylaşıma e, dayanan bütün toplumsal ekonomik e, üretim alanları e, ve bunların devlet ya da piyasa tarafından iç edilmesi süreçlerinin hepsi çitlemedir. Bu açıdan Kapitalizm tarihinin hepsi sürekli çitlemeler ve aslında buna karşı gelişen de sürekli müşterekleştirme hareketleriyle doludur gibi daha geniş bir kavram e, ortaya koyuyorlar. Ve bunların arasında mesela Silvia Federici de Kaliban e, Endovic diye bir kitabında Kaliban ve Cadı e, yine e, yani kapitalizmin öncesi ya da kapitalizmin doğuşunun e, süresin, e, yani süresinde ona... Tekabül eden bir zamanda kadın bedeni ve kadın emeği üzerinden çitlemeleri anlatıyor. Yani Çok e, ilginç, evet, ben onu kadınların evet. özellikle e, yerel ve pratikten gelen bilgilerinin e, bir kısmına el konulması ve gasp, gasp edilmesi bir kısmının bu bilgi değildir bu cadılıktır diyerek yine aslında gasp edilmesi ve belli bir e, yani iktidarını kaybettirilmesi o bilginin iktidarının kaybettirilmesi aynı zamanda da bu yapıldığı zaman yani aslında kadınların yine üretim araçları ellerinden alınmış oluyor bilgi üretim araçları ve o bilgi artık o şekilde üretip kendilerini yeniden üretemeyen bu e, bu bu alanda Şu kadınlar kapitalizmin e, ücretsiz işçileri olmaya mahkum ediliyorlar. Genellikle ücretsiz ama işte bazen de ücretli değişikleri. Ee, yani kavram aslında birçok süreci birçok ortak zenginliğin nasıl e, el, el, el konulduğunu, gasp edildiğini ve bunların sadece fiziksel zenginlikler değil, daha intangible, daha böyle elle tutulamayan soyut ama çok büyük zenginlik olan bilgi, kolektif birikim, tarihsel kolektif birikimimiz ya da sembolik sermaye Burcu'nun <gülüyor> bu ...kavramının e, da... ...nasıl el konulduğunu açan... ...ve bunun e, sermaye birikimini... ...nasıl desteklediğini açan bir şekilde kullanıyorlar. E, şimdi az da vaktimiz var. Benden sonra da... ...Şırnakları Başkanı'na bağlanacaksınız diye duydum. E, şöyle bir... ...şey yaparsak... E, ...belki toparlarsak... E, ...şu ana kadar mesela... ...Hardin ve Ostrom çizgisinin... ...özellikle... ...vurguladığı şey... işte. Müşterekler böyle verili bir şey yani şunlar müşterekler e, bunlar kullanıcıları tarafından sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilir mi kullanılamaz mı aslında baktıkları tek nokta bu ama Marx'ın bize getirdiği de şu ki yani müşterekleri kim ne için kullanıyor ve sadece müşterekleri müştereklerin üzerinde müşterekleri şekillendiren onların geleceğini e, bir şekilde belli eden süreçler çoğu kez müştereklerin kullanıcılarından bağımsız onların dışında bir sermaye süreci, bir ekonomi politikle hı hı. ilgili. Hı hı. Yani sadece Hardin ve Ostrom çerçevesinde kaldığımız zaman işte bu gaspları sermaye birikimini, müşte, sermaye bir müştereklerini nasıl gasp ettiğini görmemiz imkansız. E, ve de şu an dünya üzerinde de Türkiye'de de baktığımız zaman mesele zaten yara, yani müşterek, müştereklerle ilgili en büyük sorunsal onların küçük e, kullanıcı grupları işte kullanabildiler mi kullanamadılar mı nasıl kurallar yaptılar değil özellikle Türkiye'nin son 10-15 seneki e, ekonomik büyüme rejimi tam da müşterilerin gasp edilmesinden geçiyor baktığımız zaman inşaat ve enerji sektörleri e, Türkiye'de işte nasıl diyeyim yükselen yıldızları aslında e, ekonomik büyüme rejiminin son derece sürdürülemeyen kendi içlerinde ekonomik açıdan da sürdürülemeyen e, sektörler olmanın yanı sıra ikisinin de, ikisine de içkin olan ortak şey mekansal temellik, yani mekansal gasp bir yandan. Yani e, inşaat sektörünün nasıl ihya olduğuna baktığımız zaman kentsel dönüşüm yasaları en başta parçalı çıkan daha sonra afet yasasıyla bu birleştirilen çok ciddi bir, bir noktada, çok e, anahtar bir noktada ve bu aslında tam da ee, belki yani kentsel dönüşüme baktığımız zaman teker teker insanların evlerinden o anlamda da özel mülkten bahsediyormuşuz gibi. Yani özel mülk başka bir özel. Yani özel mülk değiştiriyormuş gibi görebiliriz ama. Yani bir yandan kamu e, malı olan parklar ortak mal olan yani kamunun elinde hepimiz adına bulunan parklar e, tarihi yapılar vesaire de var. Yani emek sineması mesela bunun bir örneği. <gülüyor> Gezi Parkı bunun bir örneği. Yani bunlar da el değiştiriyor. İkinci olarak sadece özel mülk bile el değiştirse sonuçta e, sokak, mahalle bir müşterek. Yani Anladım. o da bizi evet. e, destekleyen bir müşterek. Yani onun e, oralardan koparılmak, o süreçlerden koparılmak, o ortak yaşamdan koparılmak da bir mülksüzleştirme e, süreci olarak düşünülebilir. Enerjiye baktığımız zaman yine i̇şte evet, e, kömür ve taş ocakları mesela dört bir tarafta. Bir yandan onlar var bir yandan yani madenler bütün bu e, ekoloji ihtilaflara baktığımız zaman yani bir ortak varlığın ortak varlıkların zenginliğe e, önce devlet tarafından el konulup sonra da onların başka bir kullanım için bir özel şirkete verilmesine şahit oluyoruz. Yani acele kamulaştırmalar bunun artık en en cisimleşmiş şekli ama başka şekillerde zaten oluyor. Yani bir kamulaştırma süreci oralarda işliyor. Neydi üstün kamu yararı mı ne? Üstün kamu yararı, yararı. o işte Bizim, bizden çok üstün bir yerde biz evet. pek anlayamadığımız bir Kamunun kamu yararı üstünde var. Bir, yani üstün kamu yararı var. Zaten e, özellikle muğlak bırakılarak yani hani, o kamu yararı bir türlü bir içi doldurulamayan zaten bir şey. Ee, ve zaten üstün kamu yararcı devlet tarafından tanımlandığı zaman hiç kamunun yararına bir şey olmadığı da tecrübeyle sabit. Ee, <gülüyor> ve de yani yine Türkiye'de de baktığımız zaman e, aynı belki de 17. yüzyıl İngiltere'si gibi e, sistematik olarak bir yasal altyapının bunu hazırladığını e, görüyoruz. Yani afet yasasından tutun zeytin yasasına kadar, maden yasasına kadar meralar kanunu ormanlar 2B kanunu Aslında bu ortak varlıkların e, tamamen sermaye birikimine açılmasına yarayan yaklaşık bir 10-15 tane yasal e, müdahaleden bahsedebiliriz yani tam bir çitleme kanunları Türkiye'de de harekete geçmiş biçim e, biçimde görebiliriz e, diyerek ben kapatıyorum evet, 929 ee, ben bir reklam yapabilir miyim çıkışta Donceyse duyuru daha doğrusu. bugün yani bu hafta cumartesi günü 19 Aralık'ta Yeşil Ekonomi Konferansı olacak. 6.'sı düzenleniyor bu sene. Programcımız Bengi Akbulut da konuşmacılardan bir tanesi. Kendisi büyüme ötesi topluma geçiş stratejileri başlığı altında konuşacak. İlginç isimler de var. Bunlardan bir tanesi de Federico De Maria. Evet, ee, o da geliyor. O da e, saat e, 12.30'da çözümler, çare küçülmemi e, başlığı altında konuşacak. Birçok isim daha var. E, Cezayir restoranında yapılacak. E, saat 13.30'da başlayacak beğenilerin e, konuşması ufakta bir ricam var. 15-30 yazıyor burada. Hı. Bitişi lütfen geciktirmeyelim çünkü ondan hemen sonra da iklim için bir konuşması ha, var. Tamam peki. Şimdi ben Ben kısa kendi konuşurum. oradaki arkadaşları da hemen oradan çıkışta da zaten ondan sizin, sonra da biz giriyoruz. Sizin konuşmanız var. E tamam görüşürüz. Görüşürüz o orada. Zaman. Dinleyicilerimizi de çağıralım bu vesileyle. Ee, evet çağıralım. Eğer cumartesi gelemiyorlarsa ben iki ufak başka etkinlik olacak. Hazır Federico gelmişken. Federico dikmiş ...Research and Dig grubundan ve işte bu programda da çok bahsettiğimiz Dig Vocabulary for a New Era'nın derleyenlerinden birisi. Yarın Boğaziçi Üniversitesi'nde 12-14 arasında bir panelimiz olacak yine Federico'nun katılımıyla. Ve yine yarın akşamda 5-7 arası Dünya'da Mekan'da Yeni İnsan Yayın Evi'nin de katılımıyla beraber bir söyleşi sohbet olacak... Onları ee, da bir şekilde açık radyoda yansıtma imkanı bulabileceğimizi ee, umut evet, ediyoruz. Evet. <gülüyor> Yapacağız. <gülüyor> Sağolun. Sağolun. Tamamdır. Çok teşekkürler Bengi. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbolut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.